Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul ya eyyuhannas De ki ey insanlar Dediğimiz gibi İslam daveti Belli bir kesimin daveti değil Bütün beşeriyete yönelik Ve bütün beşeriyetin saadetini, mutluluğunu Dünya ahiret saadetini temin eden yegane inançtır yegane akidedir yegane nizamdır Allah İslam dininden başka bir dini kabul etmeyecektir İslam dini ve son peygamber Muhammed aleyhissalatü selam geldikten sonra bütün düşünceler, bütün inanışlar bütün ideolojiler bütün fikirler, bütün izinler hepsi ayaklarımızın altındadır artık bunların hiçbir kıymetleri yoktur Beşeriyete ne dünyada ne de ahirette sağlayacak bir faydaları şöyle dursun, zarar vermekten başka bir işe yaramazlar. Yaramadıkları da günümüz dünyası ile açıkça ispat edilen, edilmek imkanı bulunan bir husustur. Bizim gerçekten önceleri olduğu gibi günümüzde de bizim insanlara sorumuz şudur. Bizi bizden öğreniniz. Bugün beşeriyetin musibeti nedir İslam ile alakalı olarak? Şudur, insanlar İslam'ı, İslam'ın doğru kaynaklarından ve İslam'ı doğru anlatan Müslümanlardan öğrenmiyorlar. İslam'ın gerçek alimlerinden ve gerçekten hayatını bu alana vakfetmiş kimselerden maalesef öğrenmiyorlar. Dolayısıyla bakın burada ayet-i kerimenin işareti bu manada çok önemlidir. Hitap kimedir? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'edir. De ki ey insanlar eğer siz benim dinim hususunda herhangi bir şüphe veya tereddüt içerisindeyseniz o halde dinin öğrenilecek kaynağı kim? Resulullah ve Resulullah Aleyhisselatü Selam Efendimiz'in kanalından öğrenen bunu gerçek mahiyetiyle bilen ilim adamlarımız, kaynaklarımız. Eğer benim dinim ile ilgili bir şüphe ve tereddüdünüz varsa diyor. Şunu bilin ki ben fele a'budu'llezine ta'budun min dunillah. Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz kimselere ben tapmıyorum. Şimdi eskiden mamutlar Allah'ın dışındaki mamutlar taştandı kerestedendi altındandı, bakırdandı, gümüştendi her neyse. Yani cisimdendi. Ağaca ibadet edildi, güneşe ibadet edildi vesaire. Bir cisimdi. Bu gibi cisimler de akılsız varlıklardır. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de daha doğrusu önce Arapçada akılsız varlıklardan bu şekilde bahsedildiği vakit kullanılacak olan tabir bu ayet-i kerimedeki gibi yerlerde nedir? Ma'dır. Bak, akılsız varlıklar için kullanılır. Ama burada enteresandır ve birkaç yerde daha böyledir. Ellezine kullanılmıştır. Ellezine ise Arapçada akıl sahibi varlıklar için kullanılır. Eskiden akıl sahibi varlıklar arasında mağbut edilenler nispeten az olduğu için müfessirler çoğunlukla burada ellezine kelimesini Arapçanın bu açıdan müsait olduğunu, akıllar akıllı varlıklar için kullanılan bir tabirle akılsız varlıkların da kastedilebileceğini söylemiş ve açıklamışlardır, doğru bir açıklamadır. Ama günümüzde benim acizane kanaatime göre bu ellezinenin 14 asır önce kullanılmasının bir hikmeti var. Kur'an madem ki kıyamete kadar baki kalacak bir kitaptır ve baki kadar ve ebediyete kadar bütün insanlığa yönelen ve onlara hitap eden bir kitaptır. O halde onun hitabı da Beşeriyetin kıyamete kadar karşı karşıya kalacağı halleri muhatap alan bir kitaptır. Nereye varıyoruz? Şuraya varıyoruz. Günümüzde farkında olunsun veya olunmasın. Özellikle 18. asırdan itibaren 19. asırdan itibaren 20. asırda daha da hızlanarak Beşerr'in de insanların da tanrılaştırıldığı, mağbud edinildiği ve bunun çoğaldığı bir zaman dilimiyle karşı karşıyayız. Krallara ibadet edildi. Diyeceksiniz ki ya kimse kralın önünde gidip namaz kılmadı ki. Kimse krala secde etmedi ki. Krala şöyle ibadet edildi kral Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı olarak emir ve hükümler koydu insanlar da onları kabul etti tıpkı daha önce Tevbe suresinde gördüğümüz gibi o Yahudi ve Hristiyanlar diyor Yahudileri pardon hahamlarını ve rahiplerini Rabler edindiler diyor eski bir Hristiyan olan Adi bin Hatem dedi ki ya Resulullah. Bunlar Allah'a tapmadı ki. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ona şu cevabı vermişti. Kendilerine helal kıldığı şeyleri kıldıkları şeyleri helal kabul etmediler mi? Haram kıldıklarını haram kabul etmediler mi? Ve bu yaptıkları Allah'ın hükmüne aykırı olmakla beraber bunları arazu olmadılar mı? Oldular ya Resulullah. İşte onların öbürlerine ibadeti buydu dediler. Dedi Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şey krallar için oldu. Aynı şey yeri geldi parlamenterler için oldu. Aynı şey yeri geldi diktatörler için oldu. Aynı şey yeri geldi filozoflar için oldu. Aynı şey yeri geldi ideologlar için oldu. Oldu, oldu, oldu, oldu. Yani İnsanlar Allah'tan başka artık bu modern çağda taşa toprağa, cisme vesaireye değil, fikirlere, ideolojilere, inançlara ve bu fikir ve ideolojilerin ve inançların teorisyenlerine, onları ortaya koyan ideologlara, filozoflara, bilmem Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlerinde onları tasdik etmek, onların kanaatlerini ve ideolojilerini, felsefelerini kabul etmek suretiyle, mücessem olmasa bile, manevi bir surette, mana yoluyla ne yaptılar? Mabud edindiler. Onun için Cenab-ı Allah'ın burada, ma gibi akılsız varlıklar için kullanılan edatı değil, veya bir, ...harfi değil, bir kelimeyi değil... ...ellezine dediğimiz... ...akıllı varlıklar için kullanılan... ...ism-u mevsul adı verilen... ...kelimeyi kullanmıştır Kur'an-ı Kerim. Allahu Alem diyoruz... ...hikmetlerden birisi... ...bu olsa gerek... ...bu lafızın kullanılmasından. Çünkü dedik... ...Kur'an-ı Kerim nedir? Kıyamete kadar ve bütün beşeriyete hitap edecek bir kitaptır. Dikkat edin diyor... Sakın ha biz putlara, taşa toprağa ibadet etmiyoruz diyerek kendinizi kandırmayın. Eğer Allah'ın hükümlerine aykırı hükümler, Allah'ın akidesine, öngördüğü akideye, tevhidle bağdaşmayan akideye, bağdaşmayan bir inanç, o akideye aykırı bir akide birileri ortaya koyuyor ve siz kabul ediyorsanız Onları mabud edinmiş oluyorsunuz. Allah'ın hükmü bu. Olsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Ya Allah faizi haram kılıyor. Ya faizsiz ekonomi olmaz ki diyor sana. Kardeşim Allah tesettürü emretmiş diyorsun. Kardeşim ya bu asırda da öyle kadını böyle sarıp sarmalamanın bir manası yok ki. Ne öcüler gibi diyor mesela. Hatta bazıları daha da edepsizleşmişti bir zamanlar. Örtülü, iffetli Müslüman hanımları söz meclisten dışarı sözde sahibine aittir derler ya. Kara Fatmalara benzetiyorlar. Yahu Allah'ın dinine adavet bu kadar mı olur? Bu kadar mı sınır tanımaz düşmanlık? Veya insanı bu kadar mı aşağılatır? Düşmanlığın da bir ilminin, bir mantığının, bir ölçüsünün endazesinin olması lazım kardeşim. Yani düşmanlığın da bir haysiyeti var kısacası. Bu kadar haysiyetsizlik olmaz ki. vermediyse Mahmud neylesin Mahmud demişler böyle onun için öyle birileri değer üretecek şu helaldir diyecek Allah'ın hükmüne aykırı şu haramdır diyecek ve birisi kalkıp bunları kabul edecek ve kabul ettiği halde ben yine de Müslümanım diyecek Kur'an-ı Kerim hayır böyle deme diyor. Diyor ki eğer benim dinim hakkında bir şüphe ve tereddüdünüz varsa şunu bilin ki biz ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz kimselere ibadet etmiyorum. Yani onların ideolojilerini reddediyorum, onların inançlarını reddediyorum, onların değerlerini reddediyorum, onların kanaatlerini reddediyorum. bir hüküm ki benim dinimin hükmüyle bağdaşmıyor onu kabul edemem ödersem Allah'tan başkasına ibadet etmiş olurum o hükmü kim koymuşsa kimden alıp kabul etmişsem ona ibadet etmiş olurum böyle bir şey olmaz dolayısıyla dolayısıyla değerli müslümanlar hem kendimiz hem de çevremizin ya çevremizde, sağımızda, solumuzda olanları bu konuda uyanık olmaya uygun lisanlarla, hikmetli tebliğlerle uyarmayı ihmal etmeyelim. Allah'tan başkasına ibadet etmek gibi bir tehlike özellikle asrımızda en ciddi, her zaman olduğu gibi en ciddi tehlikelerin başında geliyor. İman kaybedildi mi ahirette hiçbir şeye sahip olunmaz. En büyük hüsrandır. Dolayısıyla imanı tahsil etmek. Tahsil edilmiş, elde edilmiş olan imanı muhafaza etmek. Bizim bilhassa üzerinde durmamız, hassasiyet göstermemiz gereken bir konudur. Bu konuda kendimize de çevremize de yardımcı olmak zorundayız. Ve unutmayın ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın senin vasıtanla bir kişiyi hidayete erdirmesi yani İslam'ın hidayet yolunu senin vasıtanla bulması, senin aracılığıyla bulması senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Vallahi kesin olarak bilsek ki, Cenab-ı Allah bizim vasıtamızla bir kişiye hidayet vermiş. Ne kadar memnun oluruz, ne kadar güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Çok büyük bir lütuf. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Niye? Çünkü, senin vasıtanla hidayete eren bir kimsenin, işlediği her bir amel, Aynı zamanda senin için de yazılır. Senin için de yazılır ve ikinizin de sevabından bir şey eksilmez. Diyelim ki hidayete erdirdikten, erdikten sonra on yıl namaz kıldı. Sen de on yıl namaz kılmış kadar ecir alıyorsun. On yıl oruç tuttu. 10 yıl oruç daha. 5 yıl zekat verdi. 5 yıllık zekat. Sadaka verdi. Ne yaptıysa yaptı. Günahları kendisine ait. Fakat ne kadar hayır işlerse de sana yazılır. Ondan da bir şey eksilmez. E biz bütün dünyalığı versek yani ahiretteki bir sevap kadar Ahiretteki bir derece, cennetteki bir derece kadar eder mi? Elbette ki etmez. Onun için çok değerli, çok kıymetli bir şey. <Sessizlik> Ayet-i kerimelerin inceliklerine dikkat ediniz. Bakın ne diyor? Ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ama, ama, sizi öldürecek, canınızı alacak, canınızı alana ibadet ediyorum. Yani demek istiyor ki, siz bu uyduruk ilahları bırakın. Çünkü onlar size ne hayat verebilirler, ne de canınızı alabilirler. Size hayatı veren de benim veya hayatı size kim veriyorsa vaktiniz gelince, vadeniz gelince canınızı kim alacaksa yalnız ve yalnız ona ibadet edin. Hayata ve ölüme kadir olan her şeye kadir demektir. <gülüyor> ...cansız bir varlığa hayat veriyor... ...Cenabı Allah öyle mi? Her gün bunun binlercesini... ...milyonlarcasını yaşıyoruz. Değil mi? Adam ...bir şekilde... ...biyolojik manada mutlak olarak... ...cansız olabilir. Fakat hayatı en azından değişiyor. Yumurta... ...evet biyolojik olarak bir noktadan itibaren... ...veya bir teze göre... Canlı kabul edilebilir. Ben onun üzerinde durmuyorum. Fakat her gün bilmem kaç milyon yumurtadan kaç milyon cil, cil çıkıyor. Bunu bırakın. Olmayan yumurtalar vücuda geliyor. Cenab-ı Allah öyle bir hayat ve ölüm süreci takdir etmiş ki bunu takip etmek mümkün değil biz insanlar için. O bakımdan, o bakımdan ve her gün ölüm hadisesi o kadar çok yaşanıyor ki bunu takip etmek mümkün değil. Ve bunu Yüce Allah kudretiyle yapıyor. Ve kim ne derse desin mahlukatın her bakımdan en mükemmeli dolayısıyla da en güçlüsü insandır. Yaratılmışların en mükemmeli en güçlüsü insandır. Ve bu insan yaratılıyor. Bu insan yaratılıyor. Yoktan var ediliyor. Herkesin belli bir vadesi. Nasıl ki her birimizin ayrı bir fizyonomisi varsa her birimizin ayrı bir kaderi var. Her birimiz kaderini yaşamak üzere Cenab-ı Allah tarafından bu dünyaya getiriliyor. Vademiz gelince bitiriyor, gidiyoruz. İşte biz bunu yapana ibadet ediyoruz. Ancak bunu yapana ibadet edilir diyoruz. Ve ibadetimizin manası hayatımızı onun emredip istediği, öngördüğü şekilde düzenliyoruz tanzim ediyoruz, şekillendiriyoruz, manasına ibadet ediyoruz. Yani bizim hayatımıza, küçüğünden büyüğüne kadar, esasıyla, ayrıntısıyla, hükmeden, mabudumuz kendisine ibadet ettiğimiz olan Rabbimizdir, Allah'ımızdır. Biz, bilerek, isteyerek, farkında olarak, kendi tercihimizle hiçbir zaman, ondan başkasının hayatımızda hak ve yetki sahibi olmasına müsaade etmiyoruz. Bizim hayatımızda yegane tasarruf sahibi odur. O dilediği zaman bizi hayata getirdiği gibi dünyaya, dilediği zaman da hayatımızı sonlandıracaktır. Bu iki dileği arasındaki hayatımızın tamamı da kendi irademizle ama onun istediği gibi şekillenecektir. Biz bunun için varız. Bizim ibadetimiz de budur. Madem ki hayatımız ve ölümümüz onun elindedir. O halde hayatımız ve ölümümüz arasında bizim irademizi kullanabileceğimiz zamanlar ve şartlar vardır. Kendi irademizi kullanabileceğimiz zaman ve şartlarda kendi isteğimizle ve tercihimizle imanımız gereği seve seve onu ilahim ilahımız biricik Rabbimiz ve mabudumuz kabul ederek onun hayatımızı hayatımızı onun şekillendirmesine biz kendimizi hazırlıyoruz ve bunun için elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Bunun için yaşıyoruz kısacası. Müslümanın hayatının manası budur. Hayatımız Şeriat'e uygun yaşandığı zaman anlam kazanır. Şeriat'e uymayan bir an, keşke hayatımızda olmasa, karlı çıkarız ve mal olma ihtimali de var. Şeriat'e uymayan yaşadığımız anlar ve zamanlar, Rabbim affetmezse, Rabbim bağışlamazsa. Hayatımızda hiç olmasın çok daha iyidir. Hiç olmasın. Daha iyi. Ömrümüzden gitsin. Yaşamamış olalım. Hiç yaşamayalım. Keşke mümkün olsa. Onları bir hani böyle filmlerde olduğu gibi çekiliyor falan görüntülerde makaslıyorlar. Makaslanabilse. Hiç olmasa. Ama imtihan için onlar da var. Rabbim'den aff ve mağfiret dileriz Rabbimizden. Fakat bütün gayretimizle biz hayatımızı sadece onun istediği gibi yaşamakla anlamlandırmaya çalışırsak hayatın ne kadar güzel olduğunu, ne kadar zevkli olduğunu, ne kadar tatlı olduğunu da keşfederiz. İslam'a uygun olarak yaşanan hayat başından sonuna kadar ızdırap ve keder dahi olsa madem ki o ızdırap ve kederde dahi Allah'ı razı edebiliyor bir Müslüman onun bile ayrı bir lezzeti ayrı bir zevki ayrı bir tatlılığı vardır Cenab-ı Peygamber'in Uhud'da parmağı yaralanıyor Rivayete göre parmağına bakarak şöyle hitap ediyor. Hel enti illa ısbu'un demidi ve fî sebîlillâhi mâ diyor. Sen söyle bana diyor. Kanayan bir parmaktan başka nesin ki? Ama şu karşı karşıya kaldığın var ya Allah yolunda karşılanmıştır diyor. Allah yolunda çekilmiştir. <gülüyor> Bakın, basit bir parmak kanaması ama Allah yolunda kanayınca değer kazanıyor. Değerli oluyor, kıymetli oluyor. Acı verebilir, ızdırap verebilir, kan kaybına sebep olabilir. Hatta maazallah belki bir mikrop kapılır, ciddi ciddi hastalıkları da arkasından getirebilir. Fakat Allah yolunda dökülmüş ya o kanı. O sıkıntısı, onun için anlam kazanır. Ezzübeyri ibn Allah, Avvam, Aşere-i Mübeşşere'den, Ashab-ı Kiram'ın en yiğitlerinden, Peygamber Efendimiz'in halasının oğlu, Vücudunda, Mızrak yarası, kılıç yarası, Ok yarası olmayan yer yok. Oğlu, onun gibi yiğit aynı zamanda radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Diyor ki küçükken babamın vücudundaki yaraların çukurlarıyla oynuyordum. Diyor. Cihad uğrunda alınan yaraların izleri bile ayrı bir ayrı bir nimet oluyor. Abdullah bin Zubeyr bunun neticesinde kahraman oluyor. Kahramanlığı onun için oluyor. Zulme karşı Mekke'de ne biçim direniyor? Onun hayatı ayrı bir şan ve şereftir. Annesi Ebubekir radıyallahu anh efendimizin kızı Esma radıyallahu anh. Haccacla karşılaşacağı son karşılaşmasında gözleri görmüyor, onu kucaklayacak oluyor. Ne o? diyor? Korkaklar gibi zırh giydiğini görüyorum diyor. Bu sözü bir anne evladına söylüyor. Ne oluyor sana diyor. Korkaklar gibi zırh giymişsin. Allah Allah. İslam'ın insanı değiştirmesi budur. İslam için yaşamak budur. İnsanı böyle değiştirir. Bir baba olarak bir anne olarak bu hadiseyi bir anlamaya çalışalım. İslam'ın insanı nereden nereye taşıdığını o zaman daha iyi anlarız. Normal şartlarda ölümü muhakkak olan bir savaşa gidiyordu. Öyle ya. Mekke kuşatılmış. Kabe mancınıklarla yıkılmış. Çekirge su gibi bir ordu Mekke'yi sarmış. Ve Abdullah İbni ben son bir şans olarak ifade yerindeyse bir yarma harekatı yapmayı deneyecek. Ve annesi ona ne oluyor sana diyor. Korkaklar gibi zırh giydiğini görüyorum. Allah Allah. Şeran bir ters bir şey yapmamış. Bu annedeki şecaate bakın. Kahramanlığa bakın. Ve ondan da önemlisi İslam için yapılacak fedakarlıkların Gözünde hiçbir şeyinin büyük olmadığına bakın. İslam gözünde o kadar büyük ki, evladı onun uğrunda ölecek, şehit olacak diyor. Hiç kıymeti yok diyor. Büyük bir hadise. Gerçekten anlatmakla bitirilmez. Yorumlanabilecek gibi bir şey değil. Bunu ancak bir mümin, iman gözüyle, iman nuruyla baktığı zaman kavrayabilir. İşte biz diyoruz Müslümanlar diyoruz hayatlarını bu şekilde İslam ile anlamlandırmasını bilmemiz lazım. Ve bu anlamın kazanılmasının birinci esası şartı hatta her şeyi hayatta hayatımızda Allah'tan başka hiçbir kimsenin hükmetmek ve hüküm koymak hak ve salahiyetinin olmadığına iman etmekle başlar. Bu işin başlangıç noktası da bu. Ortası da bu. Sonu da bu. Evet. Ve umirtu en ekune minel mu'minin. İşte diyor ben sizi öldüren Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Ben ona ibadet ediyorum ve ben bu şekilde ona ibadet ederek müminlerden olmakla emr olundum başka bana ne emirler verildi ve en ekim vejheke dini hanife bir de bana şu da emredildi yüzünü dine hanif olarak çevir hanif ne demek hanif batıl olan her şeyden yüz çeviren demek batıl olan her şeyden yüz çevirerek yüzünü bu dine dost doğru çevir yani bütün varlığınla bütün varlığınla kendini bu dini yaşamaya vereceksin bütün varlığını bu dini yaşamaya vereceksin bu dine dost doğru Hanif olarak dönmek ne demek? Her çağın Kendisine göre Cahiliyenin daha doğrusu Her dönemde ürettiği bir takım Putlar ve değerler vardır Ve her zaman için Hepsinin ortak paydası Dünya ve dünyevi Arzular, istekler, heveslerdir Günümüzde Bunlar bir de bir takım kavramlarla da süslenmiş. Yok efendime söyleyeyim özgürlük, yok eşitlik, yok şu yok bu. Biz özgürlüğe de taraftarız, eşitliğe de taraftarız. Fakat bunların bizim anladığımız manada anlamlandırılması şartıyla. Bilmem nerenin yavru özgürlük var diye benim peygamberime küfredemez. Benim imkanım olsa bundan vazgeçiririm veya gerekirse savaşırım. Böyle özgürlük yok. Ama ben de kimsenin batıl da olsa dinine, inancına kesinlikle yan gözle bakmam. Bu benim vazifemdir. Eşitlik, eşitlik yerine göre güzeldir. Fakat adaleti bozduğu yerde ben eşitliği kabul etmem. <gülüyor> İslam eşitlik kadar adaleti de vurgular. Ha eşitlik ve adalet nedir? Kısa bir örnek vereyim. Hepinizin bildiği bir örnek. Bir adamın diyelim ki terbiye ettiği veya bir hayvanat bahçesinde aslan da terbiye ediliyor, at da terbiye ediliyor. Eşitlik olması için ne yapmamız lazım? Faraza diyelim ki bir kilo etimiz beş kilo otumuz vardır. Bir kilo eti ikiye böleceksin. Buna yarım kilo, buna yarım kilo, beş kilo otu da yarıya böleceksin. Buna yarım kilo, buna iki buçuk kilo, buna iki buçuk kilo. Etide telefettin yarısını, otun da yarısını telefettin. Ama eşitlik yaptın. Eşitlik değil, bu, bu adil bir şey değil ki. Adalet ne? Et yene et vereceksin, ot yene de ot vereceksin. Adalet budur. Ama eşitlik herkese ortasından hak ettiği ortasından bölmektir. Eşitlik budur. İslam eşitlikten ziyade adaleti öngörür. Eşitlik her zaman adalet değildir. Fakat adalet her zaman eşitliği de kapsar. Eşitlik olmayabilir her zaman ama mutlaka eşitlik eğer adaletse adalet onu kapsıyor, kapsar. Eşitlik adaleti kapsamaz ama. Öyle bir özelliği var. Evet, biz bu üretilen değerler Rih, İslam'a uygun olması şartıyla kabul ediyoruz. İslam'a aykırı değerler, İslam noktayı nazarından kabul edilemez. Veya İslam'a aykırı bir mana verilecek olursa kabul edilemez. Efendim, işte insanlar kendilerini yönetecek insanları seçmek hakkına sahiptir. Doğru. Fakat beni yönetmek için seçtiklerin bana kanun yapmaya kalkışması şartıyla... Allah'ın dinini bir kenara itmek küstahlığını göstermemeleri şartıyla, beni Allah'ın şeriatı ile yönetmeleri şartıyla. Evet, herkesin yönet kendisini yönetecekleri seçmek hakkı vardır tabi. Fakat ben onları seçiyorum diye Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlerle beni yönetmeye kalkışamazlar. Böyle bir hak yok. Eğer böyle bir şey yapacaklarını söylüyorlarsa hiç kusura bakmasınlar ben daha baştan beri yolları seçmem. Ben bir kimseyi benim başıma geçebil, geçirebilmem için onun bana ben seni Allah'ın dinine göre yöneteceğim diye bir söz vermesi lazım böyle Böyle bir söz vermedikçe hiç kusura bakmasın. Ne hali varsa görsün. Evet onun için bütün batıllardan yüz çevireceksin diyor ve o zaman kendini bu dost doğru dine Yöneltmiş olacaksın. Ve la teku'n enemin ve sakın müşriklerden olma. Aksini yaparsa müşrik olursun diyor yani. Ve la t'du'u min ma la ve la yzdrû. Mesela bu kadar. Allah'tan başka sana fayda da veremeyen, zarar da veremeyen hiçbir kimseye, hiçbir varlığa dua etme, ona ibadet etme. Onu çağırma, sana bir faydası olmaz ki. Ka bir faydası olmaz ki. Hangi mağbudun kendisine ibadet edene Allah'tan başka faydası olmuş ki olacak, olabilir ki? Olmuş mu? Yok. Olabilir mi? Hayır, olamaz. İbadet ettiler. Amin söyleyeyim? Uzun zaman. Diktatörlere ibadet edildi Efendim şeflere ibadet edildi Liderlere ibadet edildi ideolojilere ibadet edildi Edildi de edildi ne sağladı Bırakalım Ahireti ahirette zaten hüsrana çıkacakları Belli dünyada ne sağladı Dünyada bunca ideoloji Bunca efendim söyleyeyim Özgürlükler bunca bilmem neler Ne sağladı sözüm ona Ne Ne verdi Bugün dünyada ne var? Kan, istila sömürü ve baruttan başka? Evet. Bir azınlık dünyanın ensesinde boza pişiriyor. Ve bunlar ne adına yapılıyor? Demokrasi adına, ideolojiler adına, şunlar adına, bunlar adına. Perde arkasında kimler hakim? Bir avuç siyonist ile bir avuç haçlı. Kapitalist. Başka bir şey yok. İşin esası bu. Bunları görmek lazım. Fayda veremediler. Zarardan başka yani. Ciddi manada bizleri zarara uğratıyorlar. Kendileri de helak oluyorlar. Ayrı. Fakat dünyevi ve okrevi manada bir zararları bir şeyleri yok. <gülüyor> Eğer bu denilenleri yerine getirmeyecek olursan Muhakkak ki sen o zaman zalimlerden olursun diyor. 107. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah وَاِيَّمْ سَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ illahu. Eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa onu ondan başka hiç kimse açamaz. Darlık ve sıkıntı zamanında Allah'a sığınmasını bileceğiz. Tevhidin en güzel, en lezzetli taraflarından birisi de budur. İnsana içini açtığın zaman o insanın sana fazla yapacak bir şeyi yok. Bir şey yok. Sırası geldikçe örnek veririm. Yaşadığım bir hadise olduğu için... Bel fıtığı oldum. Isdıraplar içerisinde koranıyorum. Vallahi eşimden çocuğuma, abime, kardeşlerime kadar kimsenin bana zarar ne kadar faydası olmadı. Böyle garip garip bakıyorlar melul melul. Bakıyorum böyle üzüntülü, kederli baktıklarını, Tamam mı? Başka bir şey yapamıyorum. Bütün yapabildiklerim bu. Ama benim halimi gören Allah'ım var. Ve o, bu ondan geliyor. Dediğin zaman iş bitiyor. İş bitiyor. İbrahim Hakkı'nın dediği gibi diyor. Hoştur bana senden gelen. Ya Gonca Gül Yahut diken. Ya Hilat, yahud kefen. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah'tan geldiğini biliyorsun ya. Ona inanıyorsun ya. Onu seviyorsun ya, ona iman ediyorsun ya, ondan gelen bir şeye burun kovurmazsın ki. O halinde Allah'ı razı etmenin yollarını ararsın. Ve bu sana başkalarının çektiği sıkıntıları, acıları, ızdırapları tattırmaz. Aksine o acılarını, ızdırabını kendine has özel bir zevke dönüştürür inanın. özel bir zevke dönüştürür ve hastalık halinde mümin bazen Allah'a kendisini öyle yakın hisseder ki sağlığına kavuştuktan sonra o halleri özler çünkü adeta o hastalığın kendisini veya musibetinin kendisini Allah'a yakınlaştırdığı özel demlerinin olduğunu fark eder öyle ulvi bir haldir. Ama bu hale nasıl ulaşılır? Allah-u Teala'ya ayet-i kerimelerin bu ayetlerin irşad ettiği şekilde bir iman ile bağlanıldığı zaman ulaşılır. Çünkü bu sıkıntıyı ondan başka kimse gideremez. O halde onun dilediği kadar kalacak. Ve o halde onun gitmesi için ona yalvaracaksın. O'na bu şekilde yalvararak da ayrıca ibadet edeceksin. Sıkıntı çekmeyeceksin. Allah'tan yine Allah'a şikayet edeceksin. Allah'ı Allah'ın kuluna şikayet etmek gibi bir yanlışlığa düşürmeyecek. Halimizi Allah'a arz edeceğiz. O biliyor. Ama bildiği halde bir de bizim halimizi ona arz ederek yalvarmamızı istiyor. Böylelikle o bizi yüceltmek istiyor yani. Bazı ahmaklar böyle düşünmüş. Günümüzde de belki öyleler var. Ya Allah halimi biliyor ne diye dua edeyim ki. Öyle ahmaklık olmaz ki. Allah sana o hali veriyor ki o halin sayesinde seni yüceltmek istiyor. O halinle seni muhatap almak istiyor. Ona hitap etmeni istiyor. Ona dua etmeni, onun önünde acizliğini itiraf ederek, bunu şuur haline dönüştürmeni, ve bu hastalıkta veya çaresizlikte, ki bu halinin, aslında her zamanki halin olduğunu, hissederek bunu kendine mal etmeni istiyor. Bu, bu yüce ruh halinin, ne kadar devam etmeni... ...en azından zaman zaman devam etmesini istiyor. Onun kıymetini bileceksin. Yani... ...elbette ki kimse Allah'tan musibet istemez. Fakat musibetlerin de kadru kıymeti bilinirse... ...ayrı bir nimet olurlar. Ve bunlar bizi Allahü Teala'ya daha çok yaklaştırır. Niye? Çünkü biliyorsun ki o Allah'tan geliyor. Allah'tan başka sana kimse, kimse sana onu vermez. Ve Allah'tan başka kimse onu senin üzerinden kaldıramaz. Bu yakın, bu kesin inanç, kim ne derse desin mümini Rabbine çok yaklaştırır. Ve Allah'a yakınlaşıldıkça insanın aldığı lezzet, zevk, rahat, huzur... Hatta kainata bakışı. Bunun da ötesinde kainatın üzerine yükselişi artar. Kainatı aşar adeta. Bunun kıymetini bilmek şartıyla tabi. Bir şey daha devam ediyor. Bakın Cenab-ı Allah ne güzel. Ve ey yüritke bi hayrin felâra delifadli. Sana bir hayır ulaştırmak isterse onun lütfunu da kimse geri çeviremez. Aman ya Rabbi. İşte Müslüman'ın onuru, hatta insanın haysiyeti bununla kaimdir. Mümin, hayırın ve şerrin ancak Allah'tan geldiğine iman ettiği zaman, inanın zelil olmaz, kendisini zelil etmez, başkasının önünde alçaltmaz. Gururlu olmaz fakat daima dik başlıdır. Ancak Allah'ın önünde eğilir. İman, imanın insana kazandırdığı şahsiyet anlatılmakla bitmez. Başkalarının gözünde, icabında, tiranlar, zalimler önünde, güçsüz sünefe gibi kabul edilir. Fakat bir bakıyor ki bütün gücünü kullandığı halde ona baş indiremiyor. Neyle oluyor? topu var, tüfeği var, zulmü var, hapsi var işkencesi var, şusu var, buzu var yine onu istediği bir yere sokamıyor, istediği kalıba sokamıyor ne dedi firavunun sihirbazları ben sizi el ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim hurma kütüklerini asacağım dedi onlar ne dediler istediğin hükmeler o kadar basit Allahu Ekber. İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Bir de küçümsüyorlar da görüyor musunuz? İman öyle bir şeydir. İman Firavun'u ve Firavun'un mülkünü dahi ayaklarının altına aldırır sana. Sen öyle yüceltir. Firavun senin önünde bir sinek gibi olur. Bir sinekten daha aciz. Ne şey değil. İmanın verdiği izzet öyle bir şey. يُصِيبُ بِهِ men يَشَاءُ min عِبَادِهِ Allah o lütfunu kullarından dilediği kimselere verir, isabet ettirir. وَهُوَ الْغَفُورُ rahim. O gafurdur, rahimdir. Yani kendisine bu şekilde, öngörülen şekilde, anlatılan şekilde iman edenlerin olabilecek hatalarını bağışlar, Merhameti dolayısıyla da daima onları koruması ve merhameti altında alırsız. Bir daha insanlara sesleniyoruz. Aradan dört ayet geçtikten sonra, ayet-i kerime şöyle diyor. Estaînübillah قُلْ يَا اَيُهَا الْنَّاسِ De ki ey insanlar قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ rabbikum Rabbinizden hak size gelmiş bulunuyor. Bu hak budur, Geri hepsi batıl. Bu insanlara biz bunu ifade erindeyse hançeremiz el verdiği kadar yüksek sesle, bütün var gücümüzle dillendirebiliyor muyuz? Rabbinizden hak size gelmiş bulunuyor. فَمَنْ اِهْتَدَى فَا اِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِ Kim hidayet bulursa ancak kendi nefsi için hidayet bulur. وَمَنْ ضَلَّ فَا اِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Kim de sapıtırsa kendi aleyhine sapıtır Belirtilen şekilde hidayeti bulan kendisi kazanır. Belirtilen şekilde hidayeti reddeden kendisi kaybeder. Ve ana enâ bi bivekil Ve ben sizin üzerinizde koruyucu, bir koruyucu, bir bekçi değil. Peki bütün bunlara rağmen senin yapacağın ne? Vettebi' ma yuha ileykem ve artık ey Muhammed ve ey Muhammed'in ümmeti ve ey bu sureyi baştan sona okuyor, bu sureyi adım adım takip edenler. Başta Muhammed aleyhisselatü muhatap tabi. O bizim önderimiz. Sana vah yolunana tabi ol. Onu adım adım izle. Vas bir sabret. Bu tabi oluşunu devam ettir. Ne zamana kadar? Hatta yahkum Allah Allah nihai hükmünü verinceye kadar. Ve huve hayrul hakimi. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Bir başka yerdeki dua ile biz de duamızı ve dersimizi, sureyi ve dersimizi bitirelim. Rab'benaftah betweenna ve between kavmına bil ve ente hayrul Yani ey Rabbimiz bizlerle bizim kavmimiz arasında hak ile hükmünü ver sen hüküm verenlerin en hayırlısısın Mübarek sure burada sona eriyor Cenabı Allah'tan tekrar tekrar eğer dini ve kitabı ile ilgili hak olmayan doğru olmayan şeyler söyledikse Evvela bizleri bundan dolayı afu mağfiret eylesin. Amin. Bu yanlışların etkisini dinleyenlerimiz üzerinden ve kime ulaşmışsa bu yanlışlar kötü etkisini üzerlerinden silsin. Amin. Bizlere bu yanlışlarımızdan dönme fırsatını versin. Amin. Bunları tasih etme imkanını versin. Amin. Şerleri hayırlara tebdil eylesin. Amin. Rahmetini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfum ve Selamın Ali Mursedin. <tuh> Elhamdülillahi <tuh> <tuh> Rabbil <tuh> Alemin.